eğer aradığımı bulduysam, yaşadığım her şeye değer. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır. Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü harç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek ne dersiniz? Mescid'in inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği? Mescid-i Nebevi'nin ve Peygamberimizin evinin inşaatı tamamlanmıştı. Resulullah, aylardır kendisini misafir eden Ebu Eyyub El Ensari'nin evinden ayrılıp kendi evine yerleşti. Müslümanlardan aile sahibi olan muhacirler ensarın evlerine yerleşmiş ve bir düzen kurmuşlardı. Ama hala göç edenler vardı. Müslümanlığı yeni kabul eden kimsesiz insanlar, fakir ve muhtaçlar oldukça zorlanıyordu. Kimisi mescitte yatıp kalkıyordu. Bunlardan biri de Abdullah İbni Mesuddu. Bir sabah namaz kıldırmak için evinden çıkan Resulullah, mescitte uyuyan Abdullah'ı gördü. Peygamberimiz mescitte uyuyan Abdullah'ın yanına gelip durmuştu. Uyanınca yanında Resulullah'ı gören Abdullah hemen toparlandı. Ya Resulallah siz miydiniz? E, kusura bakmayın. Peygamberimiz neden burada uyudun diye sordu şefkatle. Kalabileceğim başka bir yer yok. Bu durumda olan sadece Abdullah değildi. Peygamberimiz ashabına ihtiyaç içindeki arkadaşlarının kalabilmesi için bir bölüm yapmayı teklif etti. Çalışmalar başladı ve mescidin kuzey kısmında dört tarafı çevrili, üstü hurma dallarıyla örtülü bir yer inşa edildi. Buraya suffe, burada kalanlara da suffe ashabı denildi. Müslümanlar beş vakit namazı Peygamberimizin imamlığında mescitte kılıyorlardı. Resulullah ashabının cemaate devamlı olmalarını istiyor, büyük bir mazeret olmadan bunu terk etmemelerini tembihliyordu. Fakat namazların zamanının tespit edilmesi kolay olmuyordu. İnananları namaza davet edecek bir yöntem bulunmalıydı. Peygamberimiz bir gün bu meseleyi konuşmak üzere arkadaşlarını topladı. Namaz vakti gelince bir bayrak diksek onu görenler birbirine haber verirler. Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmadı. Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa? Peygamberimiz bu da Yahudilerin adetidir diyerek bu fikri beğenmediğini ifade etti. Biri de çan çalınmasını teklif etmişti. O da Hristiyanlara ait olduğundan onu da kabul edemeyiz. Ne yapsak peki? Ateş mi yakılsa? Bunun da bayraktan pek bir farkı yok. Şöyle yapsak, yüksek sesle birileri namaz vaktinin geldiğini söyleyebilir. Peygamberimiz, ben Müslümanların namazlarını birlikte kılmalarını çok istiyorum. Bunun için namaz vakitlerinde görevliler seçip bunları insanların evlerine göndererek tek tek namaza davet mi etsem, ya da yüksek binaların üstüne çıkarak çağırsalar mı diye düşünüyorum dedi Bu mesele üzerine uzun zamandır kafa yoran Abdullah bin Zeyd söz alarak şöyle dedi Ya Resulallah ben birkaç gece evvel bir rüya gördüm Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti Peygamberimiz bu kelimelerin ne olduğunu sorduğunda Abdullah bin Zeyd ezan cümlelerini söyledi. Duydukları peygamberimizin çok hoşuna gitmişti. Abdullah'a ''İnşallah bu hak bir rüyadır. Kalk da Bilal'e duyduğun kelimeleri öğret. Çünkü onun sesi gürdür.'' dedi. Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı. Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Eşhedü an la ilahe illallah Eşhedü an la ilahe illallah Eşhedü an anna Muhammed محمد رسول الله اشهد ان El Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe Allah. Medine'de ezanı duyan pek çok kişi mescidin çevresine toplandı. Müslümanlar hoşnutluk içinde bu sese kulak verirken Yahudiler ve Medineli müşrikler onu eğlenceye aldılar. Bunun üzerine Maide suresinin 58. ayeti nazil oldu. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Arabistan'ın iklimi oldukça sertti. Su kaynakları azdı Muhacirler Medine'ye geldiklerinde Akik Vadisi'ndeki bir kuyu dışında Tatlı suya sahip bir kuyu bulamadılar Rume Kuyusu diye isimlendirilen bu kuyu Bir Yahudi'ye aitti Ve kuyunun suyunu oldukça pahalı bir miktara satıyordu İçme suyu bu kadar pahalı olur mu? Bir kırba su için iki avuç vurma istedi benden İki avuç vurma bizim vaideyi bir gün boyunca doyurur Diğer kuyuları deniyoruz ama suları acı bu işe bir çözüm bulmalı. Müslümanların bu sıkıntısına şahit olan peygamberimiz ashabını toplayarak şöyle dedi. Rume kuyusunu sahibinden satın alıp Müslümanlara vakfetmek ne güzel bir sadakadır. Bunu kim yapar? Bunu yapana cennette aynısı var. Hz. Osman bu davete ilk cevap veren kimseydi. Ben alırım ya Resulallah. Gidip sahibiyle görüşeyim. Peygamberimiz memnuniyetini Allah'ım cenneti ona vacip kıl diye ifade etti Hazreti Osman kuyu sahibiyle görüşmeye gitti Merhaba sana bir teklifle geldim Ne teklif edeceksin merak ettim Rume kuyusu sana aitmiş Evet Onu senden satın almak istiyorum O kuyunun suyu tatlı ve berraktır bu yüzden kıymetli bir maldır Ne istiyorsan söyle 40 bin dirhem isterim. Ha, hepsini de sana vermemi bekleme. O kuyunun suyundan vazgeçemem. Bir gün senin olur, bir gün benim. Peki, kabul ediyorum. Tamamının fiyatı 40 bin olduğuna göre 20 bin dirheme sana yarı hakkını satarım. Tamam. Anlaştık. Peşin parayı getirdiğinde anlaşmayı yaparız. Getirdim. Al, burada. Güzel. Bundan sonra Rume kuyusu bir gün sizin. Bir gün benim. Bu antlaşma üzerine Müslümanlar kuyuyu birer gün aralıkla kullanmaya başladılar. Fakat sayıları çok olduğu için bu onlara yetmedi. Yahudi de kuyunun suyunun azaldığından şikayet etmeye başlamıştı. E seninle kuyu suyunun yarısını almanız için anlaşmıştık. Ama size ait günlerde suyu o kadar çok kullanıyorsunuz ki... ...ertesi gün biz verim alamıyoruz. Biz kalabalık bir topluluğuz. Herkes asgari miktarda kullanıyor ama... Yine de yetmiyor. Bu böyle devam etmez. Peki teklifin nedir? Kuyunun kalan yarısının da ücretini öde, su sizin olsun. Tamam, dediğin gibi olsun. Hazreti Osman kuyunun tamamını satın alınca peygamberimize gitti ve bunu haber verdi. Resulullah, Osman'ın sadakası hayrı ne güzel bir sadakadır diyerek onu tebrik etti. Resulullah oradan geçtikçe bu kuyudan içer ve... Bu ne tatlı soğuk bir sudur derdi. Medine'deki nüfusun artmasıyla çarşı ve pazar yerinin genişletilmesi gerekmişti. Peygamberimiz Yahudilerin hakim olduğu pazarda Müslümanların tutunmaya çalışmasını uygun görmemişti. Müslümanlar yeni bir arazi arayışındaydılar. Bir gün Ensardan birisi Peygamberimize gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ben pazar kurmaya elverişli bir yer gördüm. Gidip oraya bakalım mı? Bu teklif üzerine peygamberimiz bahsedilen araziye gidip orayı inceledi. Burayı beğenmişti ancak etrafında düzenlenmesi gereken birkaç kısım vardı. Onların sahiplerinin rızasıyla bu alan ticaret merkezi haline getirildi. Peygamberimiz ashabına Bundan sonra çarşı pazarınız burasıdır. Burası kaldırılmaz temelli bir pazar yeri olacaktır. Burada alışveriş yapanlardan da herhangi bir vergi alınmaz, dedi. Resulullah burada alınan ve satılanlarla, alıcılar ve satıcılarla yakından ilgilenirdi. Sık sık tüccarları şöyle uyarırdı. Ey tüccar topluluğu! Muhakkak ki şeytan alım satımda yanınızda bulunur. Sakın ola ticaretinize boş laf ve yalan yemin karıştırmayın. Alım satımınıza sadakayı karıştırın. Alışverişine hile katan tüccarlar, kıyamet gününde doğruluktan ayrılmış olarak diriltileceklerdir. Allah'tan korkan ve iyilik yapanlar bundan müstesnadır. Bir gün Peygamber Efendimiz satılan malları denetlemek için pazara gitmişti. Peygamberimiz çarşıda bir hububat yığınına rastladı. Elini yığının içine soktuğunda parmakları ıslandı. Peygamberimiz, ey buğday sahibi bu ne? diye sordu. Ey Allah'ın Resulü! Yağmur yağdığı için ıslandın. Peygamberimiz, peki sen niye ıslanmış olanları insanların görebileceği şekilde üst kısma koymadın? Aldatan kimse bizden değildir, diyerek adamı uyardı. Kara borsacılığı yasaklayan Peygamberimiz, tüccarlara, Allah satarken ve alırken Alacağını isterken ya da borcunu öderken yumuşak davranan, kolaylık gösteren bir kula rahmet etsin diyerek alışveriş adabını anlatırdı. Hazreç kabilesinin reislerinden Sa'd bin Ubade rahatsızlanmıştı. Peygamber Efendimiz onu ziyaret etmek üzere yola çıktı. Abdullah bin Übeyin evinin önünden geçerken nezaketen onu selamlamak ve sohbet etmek üzere bineyinden indi ve yanına yaklaştı. Abdullah bin Übey arkadaşlarıyla oturmaktaydı. Selam. Selamünaleyküm. Merhaba hoş geldin. Selamünaleyküm selam merhaba. Peygamberimiz onlarla sohbet ettikten sonra bir miktar Kur'an okudu ve onları İslam'a davet etti. Abdullah bin Übey bu durumdan hiç memnun kalmamıştı. Resulullah'ın sözünü kesip şöyle dedi. Şayet bu söylediklerin doğru olsaydı bundan daha güzel bir hitabe olmazdı. Fakat evinde otur ve bu vaazı sana gelenlere yap. Sana gelmeyenleri bu konuşmalarınla sıkma. İstenmediğin bir yerde de bulunma. Ortamda buz gibi bir hava esmişti. Abdullah bin Übey, arkadaşlarının kendisine destek olacağını düşünürken, aralarından meşhur şair Abdullah bin Revaha şöyle dedi. ''Hayır, sen bizi ziyaret et. Bizim topluluğumuza ve bizim evlerimize gel. Çünkü biz bundan hoşlanırız.'' ''İnsan dostları tarafından terk edildi mi, mağlubiyet yakındır.'' Peygamberimiz etraftakilerin gönül alıcı sözlerine rağmen oldukça üzgün bir şekilde yanlarından ayrıldı. Sa'd'in evine vardığında hüznü yüzünden belli oluyordu. Hoş geldiniz ya Resulallah. Bu ne güzel oldu. Bugün Medine'de benden daha sevinçli kimse olamaz. Sizi misafir etmek ne büyük şeref. Buyurun. Yalnız yüzünüzde bir kırgınlık ifadesi var. Bir şey mi oldu? Olanları öğrenen Saad, peygamberimize şöyle teselli verdi. Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyor. Abdullah bin Übey'in oğlu ve kızı samimi Müslümanlardı. O da zamanla İslam'ı kabul eder gibi görünmesinin kendisi adına daha faydalı olacağını düşündü. Bu dine yürekten inanmıyordu ama inandığını söylüyordu. Bundan sonra her hareketinde bu niyeti hissedilecek ama Müslüman olduğunu söylediği için kimse onun bu iki yüzlülüğünü yüzüne vurmayacaktı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.